Merhaba, Kamus'la güreşteyiz. 94.9 Açık Radyo. Ben Didem Gürzap. Ben Kerem Doğan. Bu hafta uykulu bir sabah Evet Uykuyla başlayalım. Başlıyoruz. Ne demiş Shakespeare? Ne Hamlet'te demiş? çok meşhur Tiradın'ın başındaki cümlede, ''Ölmek, uyumak sadece.'' Demiş hmm. Şimdi bu ölümle uyku arasındaki bağlantıyı da birçok yerde gördüm Direkt oradan giriş yapmak istiyorum Bir bakalım ee, Yunan... Sabah sabah şey yapıyorlar Ne yapıyorlar bir sürü pazartesi sendromu var Uyku programı yapıyorlar Zaten uykuluyuz kardeşim Ne diyorlar bunlar Diyorlar ben... mıdır Bilmem inşallah demiyorlardır uyku, uyku açan bir program. Desinler olsun. olsun. İçinde bulundukları hale bir açıklık getiriyoruz. Buyurunuz. Efendim Yunan e, mitolojisinde uyku tanrısının ismi Hipnoz. Hmm. E, gecenin oğlu bu Hipnoz ve ölümün ikiz kardeşi. E, oğlu da düşler tanrısı morpheus. Böyle akrabalık ilişkisi çok şeyler söylüyor. Yunan mitolojisi bu bağlamda gerçekten çok yaratıcı. Çok yani kadar yaratıcı. O insan dağf ve hallerinin her biri birer tanrı tanrıça. Bu arada Hazreti Muhammed hadislerinden bir tanesinde uyku ölümün kardeşidir demiş. Yani tıpkı Yunan mitolojisindeki bu kardeşlik durumunu dile getirmiş. Evet. Bunun dışında benim elimde e, gene Akdoğan Özkan'ın e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sözlüğünden şöyle ironik bir e, Ak tanımı Akduan, var. haberi var mı acaba? Burada? Değil mi? Diyorduk bilmiyorum. Her hafta e, ismini anarak belki bir şekilde ulaşır kendisine. E, uyku tanımı şöyle Özkan'ın. Erkek için mükemmel seksin doruk noktası hmm. diyor. Yorum yok. Evet. Şimdi e, sizi TDK'yla... Ben de TDK de, yani. işte dış uyaranlara karşı bilincin bütünüyle veya bir bölümünün yittiği, tepki gücünün zayıfladığı ve her türlü etkinliğin büyük ölçüde azaldığı dinlenme durumu. Güzel bir tanım olmuş Hı -hı. bence. Mecazi olarak da e, işte çevrede olup bitenin farkında olmama hali, işte gaflet, aymazlık hali Hı -hı. anlamda taşıyor. Doğru. Argo sözünde Hülke Aklınç'un uyku, ölüm. Hı -hı. Uyumak, kanmak, aldanmak bir de erkeklik organının ölmesi Hı -hı. anlamları da taşıyor. Ee, devamlı hani başvurduğumuz kaynaklardan Esat Korkmaz'ın simyeler sözünde işte batıni tasavvuf kültüründe uyku dalgınlığa düşerek tanrısal gerçekleri anlayamaz duruma gelmeymiş. Uykusuzluk ise sufilerde. Simgesel anlamda nefisi terbiye etme aracıymış. Hmm. Gerçek anlamda mı yani? Gerçekten uykusuz kalıyorlar nefsi terbiye etmek hmm. için. Hmm. Hmm. Hmm. Aç kaldıkları gibi falan. Hmm. Hmm. Bir de bilimsel yönleri var galiba. Bakalım onlara neler varmış efendim. Evet, küçük küçük noktalar var değineceğimiz. Mesela uykunun evrelerinden bahsedebiliriz. Birinci evre sakin uyanıklık diyebileceğimiz bir evre. Uykuya geçerken ki... E, i̇kinci evre kendi içinde çeşitli başlıklara ayrılıyor. Artık uykuya geçilmiş ikinci evrede e, ilk aşamasında bir uykuya dalma söz Aynen. konusu. Hemen ardından yavaş göz hareketlerinin olduğu bir evre. Onun ardından gelen iki evre e, daha derin e, bir uykuyu içeriyor. Sonra e, bizim bu REM uykusu dediğimiz, efendim REM bunu da bu arada anıyoruz bu hem uykusu bayağı önemli bir süreç, hızlı göz hareketlerinin olduğu, vücuttaki gerilimin seyirmelerin azaldığı, hmm. dinlenmenin ve beynin boşaltılmasında etkili olan bir süreç bu. Ölümeye yaklaştığımız dönem mi acaba? <gülüyor> Olabilir. Ee, bir yandan rüyaların e, görüldüğü, e, özellikle bu döneme yakın uyandırıldığında e, denekler, böyle uyku deneyleri falan da çok yapılıyor ya, o zaman rüyalarını daha iyi hatırlıyorlar. Uykunun yüzde yirmi beşini kapsıyormuş zaten bu REM uykusu. Başka ne bilgiler var? Melatonin hormonu var. Ee, i̇nsan için çok yararlı bir hormon bu. büyümesine, uzun yaşamasını hatta hı hı. sağlayan. Hatta bu arada uyusun da büyüsün derler ya biz de bu, bunun çok doğru olduğunu bilimsel olarak görüyoruz. Melatonin hormonu en etkin olarak uykuda salgılanıyor. Ve e, karanlık olması e, insan vücudu için daha verimli bir e, uykuyu beraberinde getiriyor. Senin uykun nasıl? Benim uykum iyidir ee, yani yatınca uyurum genellikle hatta derdim tasam varsa da uyurum ama hmm. e, genelde işte uyurum 8 saat o klasik söylenen şey falan fakat mesela beni rahatsız eden bir şey varsa ben de uyumaktan ziyade sabah uyanmaya dönük bir şey oluyor böyle tık diye uyanıyorum sabah köründe senin. Ben de sabahları uyanıyorum da ben biraz böyle sabah böyle bir sarhoş gibi oluyorum genelde. Böyle bir yarım saat falan anca toparlıyorum Aa, kendimi. Afyonu yani. patlamadı denilen. Evet, evet. Hal. <gülüyor> Aslında uyku kelimesi de değil mi? Hani bizim programımızın yine amacına çok uygun, çok anlamlı değil mi? Evet. Her haliyle ilgili olarak ya işte uyanamama hali var, işte derin uy uyuma hali var. Kandırılmak var yani o ikinci mecaz anlamlarıyla evet. görmemek fark etmek dediğin gibi. Hı hı. Bilimsel olarak az bir şey kaldı elimde. İhtiyaç 8 saat diye hep söyleniyor ama bu tabii ki kişiden kişiye değişiyor. E, keza mesela yeni uyanlarda 20 saatmiş uyku. E, Nasıl kadınların anlamadım. yani o bu yeni doğanlar, ay yeni uyuyanlar mı yeni dedim. 7 <gülüyor> uyuyanlar var ya öyle bir <gülüyor> kafiye yaptı. 7 uyuyanları da açıklayacağım sonra. Yeni doğanlarda pardon, bebekleri kastediyorum. 20 saatmiş yeni kadın. Yeni doğan diye bir şey var İstanbul'da. Aa evet var. O sem sakinliğinin burada. Onlar yirmi saat uyuyorlarmış <gülüyor> mesela. Kadınlar da erkeklerden daha fazla uyku ihtiyaç hissediyorlarmış. Yapay bir uyuma şekli olarak anestezi var tabii. Sonra hı hı. depresyondaki kaçış uykuları var. Anestezi, bir, genel anestezi bir de lokal anestezi var. İşte vücudun bir bölümünü Evet. Diyorlar. İşte diş hekimliğinde falan özellikle biliyorsun orada Aa, zihnin açık ama evet. evet. Değil mi? Çeşitli uyuma halleri, uyku bozuklukları var. Uyku apnesi en çok bilineni. Böyle bir solunum bozukluğu uykuyla hmm. beraber gelişen hayli tehlikeli de psikolojik sebepleri var. Öğrenilmiş uykusuzluk var. E, uyum bozukluğuna bağlı uykusuzluklar var. Mesela işte yaz tatilinden sonra okullar açılacak, işe hmm. gidecek falan gibi durumlarda gelen uyur gezerlik var. E, tabii vücudun bir biyoritmi var onu ayak uyduruyorsun. İstesmez tatilden sonra farklı bir plana giriyorsun ve o böyle bir adaptasyon hem süreci oluyor. Yani. Hem de sinir bozukluğuna bağlı bir hmm. şey bir yandan anladığım kadarıyla. <gülüyor> evet tatil sonrası ve tabii uyku deyince hemen rüyalar kabusuzluğunda huslar geliyor aklımıza, Freud Aynen. geliyor. Ama o dipsiz kuyuya şimdilik girmek istemiyoruz. Çareleri var uykusuzluğun. İşte koyun saymak en klasik bilinenlerinden <gülüyor> biri. Sen saydın mı hiç? Saydım vallahi. Ne var <gülüyor> yaramadı bende yani yaramadı. Çocuklara ninniler okunuyor. O da çok önemli bir kültür. Uyku çayları var böyle insanı sakinleştiren işte Melisa'da bu programı şeyler. programı ninni programı değildi değil mi? Ha, hayır hayır masal, masal uykudan değil önce değil mi? Evet uykudan, uykudan önce. önce. Evet. Bir de tabi ilaç alarak uyuyanlar var. Bir de uyku duası varmış. Hı, onu bilmiyorum. Baya Arapça böyle. Hı. Onu okuyorsun uykun geliyormuş. Yüya. Bir sürü çağrışım var aslında yani bizi programımıza da uygun dediğin gibi evet. işte uykulamak var öğle uykusu var işte bazılarına iyi gelir bazılarına iyi gelmez siesta işte uyuutmak var uykusuzluk halleri uyandırma halleri var bir yandan da uyandırmak yani birini uyandırma bazen ne zor bazı uyanmaz evet, uyanmaz uyanmaz dürttersin falan sürekli öyle annem uyanmış anneler, gibi yapar anneler uyandırır işte okula evet. göndermek için değil mi? Sonra bebek uykusu diye bir şey var hani böyle işte görselliği anlamda değil mi çok estetik. Ha bebekler bir, gibi yani. uyudu evet, falan. Evet kestirmek var. Bu 7-8 saat hikayesi var böyle saat olarak işte insanın biyoritmine uygun olan 7-8 saat. işte uyur gezer diye bir şey var biliyorsunuz. evet. Hım. demiştik. Ki, evet. Masalınız var uyan güzel. Evet rüya şey... var. İşte uykucu şirin var. Bir ha, de böyle evet. bir şey biraz düşündüm de hani bazı içeceklerle uyku ilişkileri. İşte kahveyle hmm. uyku ilişkisi. Ters. Evet ayranla uyku ilişkisi falan. Kahve içtim Doğru. efendim işte uykum kaçtı falan. Çay. Çay, çay da suçlanır. Ağır yağlı yemek. Evet suçlanıyorsun direkt. Kafeinli şeyler. işte. Evet. ben şu saatten sonra kahve içmemciler. Özünden uyku akanlar. Uykusu bölünmek diye bir şey var işte atıyorum işte İstanbul'da inşaat yapılıyor falan. O tabi. Ma şey, makine sesleri. Bir hafif uykusu ağır. Bir de böyle hor görülenler var. Onda Nasıl diyeyim işte mecliste uyuyanlar da. Adamın içi geçiyor. <gülüyor> İşte mecliste Uyudu. uyuyor Görüyor musunuz falan Çalışanların uyuklaması da Görülüyor tabii yani ya iş yerlerinde Inemuri diye bir şey varmış Japon kültüründe Böyle ayakta uyuma hali Bir de onlar hmm. çok çalışan bir toplum oldukları için Ama kültürlerinin bir parçası neredeyse Böyle çok var, enteresan evet şey. resimler var Inemuri yazıp bakarsanız internette sevgili dinleyicilerimiz Böyle merdivende metroda Ayakta hani öyle bankta uyuma gibi değil Yani hmm. tam bir ayakta uyuma hali Ayakta uyumayalım ...sizi açalım sevgili Aa, seyircilerimiz... ...açıcı bir müziğimiz var evet... evet ...The Quantum Bishops'tan geliyor... ...Sleep With The Lights On... ...evet... Bu şarkıdan sonra Uyuyan kalmış mıdır sence Keremciğim? Önce Uyku açan program Kamusla Güreşteyiz. Uyku harfinde uykudayız efendim. efendim. Biraz daha notlarımıza baktık. Burada Enis Batur'a bir e, Gövdem adlı bir kitabı var. E, Sel yayınlarından çıkan Uykulama Ölgü diye bir kısmı çok hoşuma gitti. Dinleyicilerimize paylaşmak istediğim notlar var. Ele almadığı konu var mı bu Enis Batur'un yani? Çok Kadar yazıyor, çok yazıyor ya. efendim. Allah uzun ömür versin, Allah böyle, uzun klasik versin. teyzeler çok, de, gibi çok konuşayım. Çok keyif alarak okuyorum ben. Ee, bir şu, e, uykunun, uyumanın hayattan çalınan bir zaman olduğunu savunanlar var. Değil mi böyle bir durumda? konusu. Ama ki doğru değil tabii yani insanın belli bir dediğimiz gibi, başından beri ihtiyacı bir olarak. İşte uyku ilgili var, uyku çeşitleri var işte deliksiz uyku, işte kış uykusu. Tavşan uykusu, hmm. çeçe sineği sokmuş gibi uyumak. Herhalde evet. bu böyle uzu, şey deliksiz uyuyanlar sanırım değil mi? Bir türlü uyu uyuyan uyumak evet. Ee, ölü uykusu, delik deşik uyku diye. Deliksiz uyku da var. Evet. Ee, uykunun üzerinde gereğince durulmayan bir türü de siesta. Latince e, günün altıncı saati aslında öğle saati demeye gelen sixtadan türemiş. Hmm. Evrensel yaygınlık kazanmış bir kavram siesta biliyorsun. Biz daha çok kestirmek, şekerleme yapmak fiillerine başvuruyoruz. Enes Batur'da ben ince dilim yapmak demeyi geliyorum. <gülüyor> bir de şey deniyor, o uykunun bilmiyorum siesta biraz daha uzun bir süreç sanki. Hatta bir takım güney ülkelerinde böyle bayağı dükkanlar kapalı tabii, tabii. izin veriliyor. Ama e, benim bildiğim böyle 10 dakikamı ne bir uykudan bahsediliyor? Hmm. Hani onu geçen bir gündüz uykusu uyuduğun zaman iyice sersemliyorsun. Bana hiç gelmez. 10 dakikada mı iyi gelmez? 10 dakika bile iyi gelmiyor. Yani. Hmm. Hatta bu Siyerstan'ın yararları konusunda Bruno Kombi adlı biri bir kitapta topluyor ve o onaylayan ünlüleri tanık gösteriyor. İşte SİST yapan ünlüler kim var? E. Napoleon, Churchill, hmm. Edison, Dali, Git. Git Andrej Gitefendi. Ben hep bunu yanlış okur, telaffuz Os. ediyorum. Sadece sıcak ülkelere has bir şey değil tabii yani. Çin'de de anayasal bir hak şekerleme yapmak. Oo. Çalışan uyumaya hak kazanır dermiş işte 49. maddesinde Anayasa'sında. Vay. Siyas Siyeste yani de sanırım hiu hi diyorlar. Hiu Evet. Uykulamak insana mahsus bir şey dedi aynı zamanda biliyorsun işte kediler, köpekler, kafes kuşları, Tabii. atlar da siyeste yaparlar. Ayakta uyuyorsun denir öyle. Bir de me mekan seçimi de var tabi yani nerede uyacağız değil mi? Koltukta, yatakta, hamakta, ehlilekler evet. için sırtüstü üstü dümdüz yatma var. İşte buzucu kırılmak var, işte pozisyonlar da var yani değil mi uyku da... Evet. Evet yani şöyle. Yok bacaklarını doğru... içeri böyle isimler var hatta içeri çekenler şu <gülüyor> demek, yok işte eşine sarılan bu demek, arkasını dönen falan. Bu arada siyasat bahsetmiştin inamuri mi? Inamuri o evet ayakta, Japon uyanmak. kültüründe. Evet. Kedi demişken, e, hemen oradan konuya girmek istiyorum. E, vaktini yüzde, kedici. kediciyim ne yapayım? Yüzde yetmişini uykuda geçiriyormuş kedi vaktinin. Yok, Özellikle yok. erkek kedilerin daha da çok uyuduğu söyleniyor. Ne ala. E, bir de koala tabii akla geliyor uyku deyince hayvanlardan. O koala sürekli uyur ya ağaçlara sarılıp durmadan bir Aa, uyku halindedir. Yapıştığı anda evet. uyuyor mu? Orasını bilemeyeceğim o kadar O Orada yani. da, O da <gülüyor> ayakta uyuyormuş. uyuyor bir yani. Hava, Bayağı. Havada ve ayakta. Baya bir başka Enis Batur'da var mı ilginç şeyler Enis Batur'da yok var tabi mutlaka tabii ya, yani seni söyleyeceğim <gülüyor> <gülüyor> yedi uyanlara açıklayacaktım bize Didemce'nin buyurunuz tabii. Şu nedir ne değildir efendim Topak işte alamıyorum. İslam inancında Ashab-ı Keyf denilen bu putperestliğe karşı duran yedi kişi söz konusu Yani ayrıntılar uzun da işte altıymışlar yolda bir tane daha onlara eklenmiş bir de onların köpekleri var falan ee, bunlar bu yedi kişi e, Putperestliğe karşı durdukları için Cezalandırılacaklar ve kaçıyorlar Bir mağaraya sığınıyorlar hmm. Sonra bu mağarada dua ediyorlar Allah bizi kurtar falan diye ve, e, Sonra bunların peşinden gelenler e, Mağaranın ağzını Örüyorlar kapatıyorlar Orada ölüp kalsınlar diye ama bunlar e, işte Efsaneye göre ölmüyorlar Aslında 300 sene ee, o uyuyorlar içinde, o yedi uyuyorlar. kişi ve sonra uyuyor. uyanıyorlar. Hmm. Sonra uyanıyorlar, karışıyorlar gene halkın içine. O yedi uyananlar hikayesi buradan geliyor. Hmm. İnginçmiş. Şey. Evet. Sanata bakalım biraz. Sanatta sen aslında Uyuyan Güzelle başladı. Ne olsa masalları da sanatın bir parçası olarak görüyorum ben. Ama Uyuyan Güzel böyle çok klasik e, kadın ve erkek imgesinin ön plana çıkarıldığı pek çok masal gibi. İşte kız uyuyor, güzel prenses, prens geliyor, öperek uyandırıyor. Güzel bu, olmayan prenses var mı? Yok bu? galiba. Shrek çok iyi bu açıdan bence. Çok güzel masallarla dalga geçen e, bir animasyon. Keza Pamuk Prenses'te de böyle gelip e, öperek uyandıran bir prens hikayesi var. Ama orada sanki Pamuk Prenses'te yok böyle bir çirkin, kraliçe mi çirkin? Var, evet. Ama o, o da, da... Çirkin mi ya da şeyden daha çirkin? Evet. Pa pamuktan. Pa e, pamuktan. <gülüyor> pamuk da pamuk gibi canım. Zaten ya şimdi. orada zaten uzutluğu vermek için onu bir de üvey anneler vardır. Hep olumsuzdurlar e, falan. Dağıtmayalım hmm. işte uyuma hikayesini. Hanımlar uyumayın diyoruz. E, şöyle... Edebiyatta şöyle bir durum var. Bir, ben aslında uyumak değil körlükle ilgili başlığı olan iki kitaptan bahsedeceğim ama hani senin bahsettiğin bu ikincil anlamı görmemek, fark, et, fark etmemek, kandırılmak, özellikle toplumların uyuması hali hmm. körlük kavramıyla da çok iç içe geçmiş vaziyette. Hmm, hmm. Toplu bir uyuma ve körlük. Böylece Elias Kanetti'nin körleşmesi bir akla geliyor. Orada halktan uzak düşen Aydın'ın... E, körlüğüyle ilgili bir eleştiri var e, Ve tabi o e, Değerli ve yüksek şeylere Hiç önem vermeyen e, Küçük insanla ilgili bir eleştiri var Bir körlük bir uyuma hali Saramago'nun körlüğü gene öyle toplu bir Görmeme Statlarda hali Yönetim uyuma, uyuma tarafta Sahip çık derler Aa, mesela bak işte o uyumama uyumama hali bu Sonra Nuri Bilge Ceylan'ın kış uykusu Geliyor aklıma hemen hmm. Orada da aslında uyur Aydın adlı kendini aydın gören karakter bir uyku vardır. Beğenmiş miydi film? Ben çok beğendim. Çok beğendim. Ayla bayla izledik. Bayağı da beğendim. uzundu değil mi? Uzundu ve Şimdi böyle yavaş. Daha daha fazla. Zaten Nuri Bilge Ceylan deyince bir yavaşlık Adını var. Adına da uyku yani. Uyku işte uyku hali yavaş yavaş. Ama hiçbir an kopmadım o filmden. Bir zamanlar Anadolu'dayı da çok sevmiştim. Derken ben de pek konudan ben. Çok konudan kopmadan. Efendim Haruki Murakami'nin Uyku diye bir kitabı var. Çok hmm. yakın zamanlarda çıkan. Hakkında çok eleştiriler okudum. Hatta uyku sorunları olan arkadaşlarıma çok önerdim. Yazıları kestim, verdim. Fakat kendim okuyamadım. Gene ee, bizim Gölge ekibimizden Sabahat Yalçın kitabı çok yakın zamanda okumuş. Benimle pek çok ayrıntısını paylaştı. Yine teşekkür edelim. Gene evet, teşekkür ediyoruz Sabahat'e. Ben e, çok kısa bir özet yapmak istiyorum. İlgimi çekti. Özet Buyurunca yapılabilecek efendim. bir kitap. Şimdi bir kadın var kitabın baş kahramanı. Çok rutin bir hayatı var işte kocasını yolcu ediyor evin işlerini yapıyor o klasik kadınlık halleri bir gece bir şekilde aniden uyumamaya başlıyor kadın ama bu enteresan bir uyumama hali enerjisi azalmıyor. Hmm. O uyku bozuklukları gibi değil tam tersi hiç yapmadığı şeyleri yapmaya vakit bulduğu bir zaman oluyor bu uyumadığı vakitler. Neler yapıyorum? Kitap okuyor spor yapıyor. İçki içmeye başlıyor, dolaşıyor parklarda. Bir kendi varoluşunu arama evresine giriyor. Özellikle bu kitap okuma işi e, mesela Anna Karenina'yı üç kere okuyor. Dostoyevskiler okuyor. Hmm. Bir bilinç genişlemesi olarak uykunun açtığı boşluğu dolduran şeyi bir bilinç genişlemesi olarak tanımlamış Murakami. Bu beni hmm. düşündürdü. Bu uyuma mahali insomnia olarak da geçiyor. Hatta filmi var Christopher Nolan'ın Al Pacino oynamıştı. İşte Faithless'ın meşhur şarkısı var insomnia. Bir ara çok tutuluyordu. Ben hatırlamadım bir ara. Dinleyince kesin hatırlarsın. Resim sanatında çok fazla uyuyan görüntüsü var. Sevgili dinleyicilerimiz bir böyle uyuyan sleeping yazıp baktıkları zaman... ...benim bir şey çok dikkatimi çekti. Hep kadınlar uyuyan anacığım. Kediler Güzel uyuyor. Anacım ne yapıyorsunuz? Güzel... <gülüyor> evet. Bir arkadaş daha aynı şeyi söylemişti. Tabii bir kere ressamların çoğunlukla erkek oluşuyor. Kadının uyuşunda bir estetik nokta görülmesi. Çünkü bu uyuyanların bir kısmı da çıplak. Sanki kadınlar hep çıplak uyuyormuş gibi her neyse. Ee, bir yandan bir de kediler ve çocuklar uyuyor. Gerçekten çok az uyuyan erkek resmi var. Birkaç resmi e, anabilirim. Buyurun ee, anınız bakalım. Karavaccio'nun Tövbekar Magdalena'sı var. Aslında da din altyapısı olan bir e, Bunları resim de paylaşalım ama paylaşacağız. Paylaşalım Hepsini yani. paylaşacağız. E, o, ama uyukluyor yani o tövbekar e, Magdalena. Picasso'nun rüyası var. Sonra İyi Geceler başlıklı e, pek çok tablo var. E, Gogen'in, e, Degan'ın, Van Dyck'ın ama bu İyi Geceler'deki e, hep kişiler uyumaktalar. E, böyle uyuyan Venüsler var. E, Şu Afkut, bir... Almanca İyi Geceler mi demek acaba? Amacı? Çarşaf markası vardı galiba Bilmiyorum çok uygunmuş evet, Bir de böyle uyuyan kediler var e, Super Art Oil Paintings diye bir başlık altına girip e, Sleeping Cat yazınca inanılmaz güzel uyuyan kedi resimleriyle karşılaşıyoruz Yine araya sıkıştırdın kedileri Didem'ciğim ya Ya evet not almışım ama o kadar fazla var ki Yani kedi e, resim fotoğraf ve tablolarının yarısı uyuyor uyuyor yani kediler Böyle resim sanatında da karşımıza bu şekilde çıkıyor efendim Efendim bitiriyoruz sanki Bitiriyoruz bu sanatın uyuma kısmının dışında ama Fasih Dede'nin divanından bir dize çok hoşuma gitti Onunla Öyle bitirmek bitirelim. istiyorum Demiş ki gelmez hayali vuslat ile hap bir yere Vuslat kavuşma demek malumunuz hap uyku demek Yani kavuşma hayali ile uyku aynı yerde olmaz demiş dedemiz çok güzel demiş. Ağzına sağlık. İyi haftalar efendim. İyi uykular demiyoruz. açılmıştır artık sanırım. Açılmıştır dinleyicilerimizin uykusu. Hepinize iyi haftalar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Derecede.